İkinci ayetle işaret edilen deliyle adli ise, evet görüyoruz ki alerexer, gaddar, facir, zalimler, lezzetler, nimetler içinde pek rahat yaşıyorlar. Yine görüyoruz ki masum, mütedeyyin, fakir, mazlumlar, zahmetler, zilletler, tahkirler, tahakkümler altında can veriyorlar. Sonra ölüm gelir ikisini de götürür. Bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Halbuki kainatın şehadetiyle. Adalet ve hikmet ilahiye zulümden pak ve münezzehtirler. Öyleyse adalet ilahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi için haşre ve mahkemeyi kübra'ya lüzum vardır ki biri cezasını, diğeri mükafatını görsün. Ve bil-âhiretihum yûkinûn. Bu cümledeki kelimelerin arasında bulunan nazm ve nizam. Bir. Bu cümlenin makabli ile bağlanmasını ifade eden vav bu rükni imaninin burada sarahaten zikredilmesi için, am olarak zikredilen evvelki cümleden bu cümlenin tahsis lüzumuna binayen atf yapılmıştır. 2- takdimiyle hasri ifade eden bil ahireti kelimesi, bazı ehli kitabın iman ettikleri ahiret, hakiki bir ahiret olmadığına tarizdir. Çünkü onların len temessenen naru illa eyyamen mardude ayeti kelimesinin ettiği gibi. Cehennem ateşi bizi daima yakacak değil ya ancak birkaç gün yakacaktır gibi sözleriyle ve bir cihette lezâiz-i cismaniyeyi nefi ve inkar ettiklerinden anlaşıldığına göre bildikleri ahiret mecazi bir ahiret imiş. 3. Malum ve mahdut olan şeye işaret için vaz edilen el edatı bütün kütüb-ü semaviyenin lisanlarında deveran eden mahdut ahirete işarettir. Veyahut mezkür delail-i fıtriye ile akılların gözleri önünde hazır olan ve ahiret ile anılan hakikate işarettir. 4. Mukadder bulunan neş'enin sıfatına ahiret tabiri, zihinleri neşeyi uğlaya ula'ya çevirip, ondan neşeyi uhra'ya bir intikal imkan yolunu göstermek için ihtiyar edilmiştir. 5. Yakîn ile beraber tasdiki birlikte ifade eden, yu'minûn kelimesine bedel, yu'kinûn tabiri, Haşir meselesi, şek ve şüphelere bir mahşer ve bir mecma olduğu için tasdikten fazla ikan ve yakîn daha ehemmiyetli olduğuna işarettir. Veya ehli kitabın iddia ettikleri iman yakînden hali olduğundan, onların imanı iman olmadığına işarettir. Ula iki ala hudem mirabbihim. Bu cümledeki nüktelere işaret eden mehzar şunlardır: 1. Evvelki cümle ile bu cümlenin nazmı, 2. Ulaike ile işaret hissiye, 3. Ulaikedeki uzaklık, 4. Ala'daki ulviyet, 5. Hudendeki tenkir, 6. Min, 7. rabbihimdeki terbiyeden ibaret, 7'e hazdır. Birincisi bu cümleyi makabli ile bağlayan münasebetlerdir. Birinci münasebet, bu cümle makablinden neşet eden 3 suale cevaptır. Birincisi, hidayetten neşet eden o güzel vasıfları labis olarak hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları görmek isteyen saile cevaptır. İkincisi, o adamların hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir diye sual eden samiye cevaptır. Yani illet ve sebep ulaikeyle ile işaret edilen vasıflardır. Sual Sabıkan mezkur vasıfların tafsilen zikirleri, ulaike kelimesindeki icmalden daha vazıh bir surette sebebi gösteriyor. Cevap icmal bazen tafsilden daha vazıh olur. Bilhassa matlup birkaç şeyden mürekkep olduğu zaman saminin gabaveti veya nisyanı dolayısıyla o mürekkebin eczasını mezcetmekle sebebi çıkarmak müşkül olur. Üçüncüsü hidayetin neticesi semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sual eden saile cevaptır yani hidayette saadet idarein vardır hidayetin neticesi nefsi hidayettir hidayetin semeresi aynı hidayettir zira hidayet hadizatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir belki ruhun cennetidir nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir ve bilahire ahiretin felah ve saadetini intac eder İkinci me'haz, ulaike ile yapılan işaret-i hissiye. Bir şeyin müteaddid sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir. Mâhaza, sabıkan zikirlerinden bir ma'hudiyet çıkar. Bu ma'hudiyet-i zikriye, ma'hudiyet-i hariciyelerine kapı açar. Harici olan ma'hudiyetlerinden, Mümtaz ve müstesna insanlar oldukları tebarruz eder ki nevi beşer içinde gözünü açıp bakanların gözlerine en evvel onların parıltıları çarpar. Üçüncü me'haz, uzaklığı ifade eden ülaike onların fil cümle yakın oldukları halde uzak gösterilmeleri ülüv ve mertebelerine mecazi bir işaret olduğuna işarettir. Çünkü uzakta bulunanlara bakıldığı zaman boyca en uzunları görünür. Mahaza. Zamani ve mekani olan bu da hakiki kastedilirse belagata daha uygun olur. Çünkü bütün asırlar asr saadet gibi bu ayeti zikrediyorlar. Öyleyse ulaik'e ile yapılan işaret safların evvellerine işarettir. Ve bu itibarla buhut hakiki olur, mecazi değildir. Binaenaleyh, onların hakikaten zaman ve mekânca uzak oldukları halde işareti hissiye ile gösterilmeleri azametlerine ve uluvv mertebelerine işarettir. Dördüncü mekhaz, ulviyeti ifade eden ala kelimesidir. Arkadaş, eşya ve şeyler arasında öyle münasebetler vardır ki, onları âyine gibi yapıyor. Her birisi ötekisini gösteriyor. Birisine bakıldığı zaman ötekisi görünür. Mesela, bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bazan olur ki, bir kelime, uzun ve hayali bir macerayı, sana gösterir bir kelime pek acip bir vukûatı senin gözünün önüne getirir temessül ettirir yahut bir kelam zihnine alır misali alemi misallere kadar götürür gezdirir mesela bâraze kelimesi muharebe meydanını semera kelimesi büyük bir meyve bahçesini insanın fikrine getirir buna binaen buradaki âla kelimesi Temsili bir üsluba pencere açar gösterir kastıyla zikredilmiştir. Şöyle ki sanki hidayet ilahi bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tariike müstakimde ona binerek arş-ı kemalata yürürler. Beşinci me'haz Huden'deki tenkirdir. Bir nekre marife olarak mükerreren zikredilirse o marife o nekrenin aynı olur. Fakat o nekre Nekre olarak zikredildiği takdirde, allekser birbirinin aynı olamaz. Bu kaideye göre, nekre olarak tekerrür eden hüden, evvelki hüdenin aynı değildir. Ancak evvelki huden mastardır, ikincisi hasılı bir mastardır ve birincisinin semeresi hükmünde mahsus ve sabit bir sıfattır. Altıncı mehaz. Hidayetin Allah'tan olduğunu ifade eden min kelimesinden burada bir cebir hissedilmekte ise de hakikatte cebir değildir. Çünkü onların cüzi ihtiyarları ile hasılı bilmastar olan hidayete yürümeleri üzerine Cenabı Hak o sıfatı sabiti olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Demek ihtida yani hidayete doğru yürümek onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Fakat sıfatı sabiti olan hidayet Allah'tandır. 7. me'haz, terbiyeyi ifade eden Rabb kelimesidir. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi onların rızık ile terbiyeleri rububiyetin şehninden olduğu gibi hidayetle de tegaddileri rububiyetin şehninden olduğuna işarettir. Wa ulaike humul muflihun. Bu cümledeki nüktelerin me'hazleri. 1. Vav ile atıf. 2. Ulaike'nin tekrarı 3, zamirül fasl olan hum, 4 el Edatı. 5 felah yollarının Adem zikriyle muflihunun am ve mutlak bırakılması gibi beş me'hazdan ibarettir. Birincisi vav ile yapılan atif, her iki cümle arasında bulunan münasebete binaen yapılmıştır. Zira birinci ulaike, saadet-i acile olan hidayet semeresine işarettir. İkinci ulaik'e hidayetin semereyi acilesine işarettir. Evet, her bir ulaik'e makabine bir fezleke bir icmaldir. Fakat erkani İslamiye mehaz tutulmakla birinci ulaikeyi birinci elledineye raptı ve ikisinin de ümmi müminlere tahsisi ve keza erkanı imaniye ile yakîn mehz tutulmakla ikinci ulaikeyi ikinci elledineye raptı. Ve ikisinin de ehli kitap müminlere ircağı daha evladır. İkincisi, ülaike'nin tekrarı her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların met hüsenalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir. Fakat ikinci ülaike'nin hükmüyle beraber birinci ülaikiye işareti daha evladır. Üçüncüsü, zamirül fasl olan hum ehli kitaptan olup. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a iman etmeyenlere bir tariz olmak üzere bu cümleyle yapılan hasrı te'kid ile beraber güzel bir nükteyi tazammun etmiştir. Şöyle ki mübteda ile haber arasında bulunan hum zamiri mübtedayı çok haberlere mübteda yapar ve bu gibi haberlerin tayinini de hayale havale eder. Yani haberlerin mahdut ve muayyen olmadığını hayale arz etmekle hayali münasip haberleri taharrü etmeye teşvik eder. Nasıl ki, Zeyd'i ele almakla, Zeyd alimdir, Zeyd fazıldır, Zeyd güzeldir gibi, Zeyd'in sıfatlarından çok hükümleri dizebilirsin. Kezalik, ülayikeden sonra gelen hum zamiri, hayali harekete getirmekle, onlar ateşten kurtulurlar, onlar cennete girerler, onlar rü'yete mazhar olurlar ve daha bu gibi sıfatlarına münasip, çok hükümleri ve cümleleri hayale yaptırır. Dördüncüsü, El-muflihûn kelimesindeki el hakikatı tasvire işarettir. Sanki lisan ı diyor ki: Eğer muflihlerin hakikatını görmek istersen, ulâyike'nin aynesine bak, sana temessül edecektir. Yahut onların tayin ve temyizlerine işarettir. Sanki diyor: Ehli felah olanları tanımak istersen, ulâyike'ye bak, içindedirler. Veya hükmün zahir ve bedihi olduğuna işarettir. 5.'si felah ve necat yollarını tayin etmeyen elmüflihun kelimesindeki ıtlak tamim içindir şöyle ki Kur'an'a muhatap olan matlupları ve istekleri muhtelif pek çok tabakalardır ki bir kısmı ateşten necat istiyorlar bir kısmı cennete girmek istiyorlar bir kısmı rü'yete mazhar olmak istiyorlar ve bunlar gibi o tabakaların pek çok dilekleri vardır Kur'an-ı Kerim el muflihun kelimesini am ve mutlak bırakmıştır ki herkes istediğini takip etsin.